Eser. Esir şehrin insanları. Kemal Tahir. Merhaba sevgili dinleyenler. Bu programımızda sizlere Kemal Tahir'in Esir Şehrin İnsanları adlı eserini tanıtacağız. Esir Şehrin İnsanları romanının konusu Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında İstanbul'da geçiyor. Roman, savaştan mağlup çıkan Osmanlı'nın son dönemlerine şahitlik ederken, Anadolu'dan yükselen milli mücadele ruhunu da gözler önüne seriyor. Romanın hikayesi bir Osmanlı Paşası'nın oğlu olan Kamil Bey'in ailesiyle birlikte İspanya'dan İstanbul'a geri dönüşleriyle başlıyor. Uzun bir gemi yolculuğundan sonra Kamil Bey ve ailesi bakın işgal altında nasıl bir şehirle karşılaşıyorlar. Önce bu iki teknenin, sonra kendisiyle Christophe Colomb arasındaki benzerliğe şaştı. Cenevizli gemici Hindistan'a varacağını sanarak yola çıkmış, Amerika'ya ulaşmıştı. Kamil Bey ise İstanbul'a gittiğini kesinlikle biliyordu... ...ama doğduğu şehri nasıl bulacağını katiyen kestiremiyordu. Yüreğinden acıtıcı bir ülperme geçti. Dürbünün içindeki denizle gökyüzü koyu kurşuni... Adalar Kaş Dağı'na kadar Kadıköy, de İstanbul kirli bir camdan bakılıyor gibi silikti. Küçük Ayasofya'dan Etyemeze kadar bütün mahalleleri yangınlar silip süpürmüştü. Yanmayan ahşap ev yığınlarını da uzun savaş yılları onarımsızlıktan kahıtap çökertmişti. Büyük camilerin kubbeleriyle minareleri bile sanki artık kagir katılıklarını taşımıyordu. ...pamuk balyesi yığınları gibi... ...insana yumuşaklık duygusu veriyordu. Mari Galant Şilebi... ...ahır kapı fenerini dolaşıp... ...limana girerken... ...Nermin Ayşe özenle giyinmiş olarak... ...güverteye çıktılar. Ayşe... nerede Sabriye teyzemin evi... ...göstersenize anneciğim diye mızmızlanırken... ...Nermin sekiz yıldır görmediği İstanbul'a... ...bir zaman baktı. Her şeyi birbirine katan... ...koyu kurşuninin ürperticiliğine... Boğazı dolduran yabancı zırhlılara hiç aldırmadan sevinçli bir hasretle içini çekerek Ah canım İstanbul diye sevindi. Kamil Bey ve ailesi İstanbul'a döndüklerinde şehrin yıkık dökük manzarasıyla şaşkınlığa uğrarlar. Karşılarında gördükleri şehir yıllar önce bıraktıkları İstanbul değildir. İstanbul'daki günleri ellerindeki mirasın azalmasından dolayı oldukça zorlu başlar. Ellerinde kalan eski bir köşk ve Musul çevresinde bulunan bir araziden fazla bir şey değildir. İstanbul'da bulunan işgalci İngilizler Kamil Bey'den Musul'daki toprak parçasını almak isterler. Ama Kamil Bey, aile dostlarının da ısrar etmelerine rağmen satmamakta direnir. Neden satmıyorsunuz Musul'daki topraklarınızı İngilizlere? Nereden aklınıza geldi Musul'daki topraklar şimdi? Satsan mı iyi? ''Çok daha fazlasını koparırız.'' dedi babam. ''Satın gitsin.'' ''Hatırım için satın.'' ''Hatırınız için.'' ''Neden hatırınız için?'' ''Kimin yararına sürüyorsunuz hatırınızı ortaya?'' ''Zarar etmeni istemiyorum.'' ''Olacaklardan haberin yok.'' ''Bağdat'ta Irak devleti kuracakmış İngilizler.'' ''Musul o devlete verilecekmiş.'' ''Kim söyledi bunları size?'' ''Sir Henry mi?'' Kamil Bey'in gözü İngiliz'e ilişti. Adam gözlerini kısarak kendilerine bakıyor... Sanki konuşulanları anlamaya çalışıyordu. Kaşlarını çatarak Sabriye'nin kaşlarına dik dik baktı. Sana fenalıkları dokunur diye korkuyorum. Kimin? İngilizlerin. Ne gibi fenalık söz gelimi? Senin haberin yok enişte. İstanbul'u işgal edecekler bunlar yakında. İstanbul mu? Zaten işgallerinde değil mi İstanbul? Yeniden asker çıkaracaklarmış. O zaman belki kan gövdeye götürecekmiş İstanbul'da. Mimlediklerin ne olacağı bilinmezmiş. Satın ne olur. Takışmayın bu adamlarla. Sevgili dinleyenler. İstanbul'un işgal yıllarını ve halkın kurtuluş için verdiği mücadeleyi anlatan yazarın hayat hikayesine kısaca bir göz atalım. Kemal Tahir, 15 Nisan 1910 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelir. Deniz subayı olan babası, Sultan II. Abdülhamid'in yaverlerindendir. Saray Lisesi'ni 10. sınıfta bırakarak hayata atılan yazar, çok çeşitli işler yapar. Avukat katipliği, çevirmenlik, gazete yazarlığı, yazı işleri müdürlüğü yaptığı işlerden sadece birkaçı. Sanat hayatına önce şiirle kiren, sonra hikayelerle devam eden Kemal Tahir, 1960 yılından sonra tümüyle edebiyata yönelir. 21 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini yumar. Kemal Tahir, ilk romanlarında Türk toplumunda batıdakine benzer sınıf çatışmaları olmadığını anlatmaya çalışır. Daha sonraki romanlarında devletin birleştirici ve koruyucu güç olduğunu vurgular. Yazarın diğer bazı eserleri şunlardır. Esir şehrin mahbusu, yorgun savaşçı, devlet ana, hür şehrin insanları. Esir şehrin insanları romanının baş karakteri Kamil Bey, konforlu ve güvenli bir hayata alışmış bir insan. Eski günlerdeki maddi ve manevi rahatı kaybetmiştir. Değişen hayatı üzerine düşünür, işgal altındaki İstanbul'u ve Anadolu'yu anlamaya çalışır. Kamil Bey, dünyayı bu kadar gezdiği halde, şimdiye kadar yenilmiş bir memlekete yolunun düştüğünü hiç hatırlamıyordu. Bunu düşündükçe, yenilip yere serilmiş bir memlekete gezgin gitmek tatsızdır da ondan diyordu. Burada bulunmadığından, birinci işgalin etkisini görememişti ama ikinci işgal, halkın son direnme gücünü de yerle bir etmişti. Üsküdar'da hele bağlar başında kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Açık bir yılgınlık düşmüştü erkeklerin üstüne. Cemil Usta'ya bakılırsa gene son umut Anadolu'da kalmıştı. Kamil Bey ömründe yakacıktan öteye geçmemiş bir İstanbul çocuğuydu. Anadolu hakkında zaten hiçbir fikri yoktu. İstanbul, imparatorluğun başı kubbelerden kamburlarını çıkararak böyle sinmişken Anadolu ne yapabilirdi ki? Hele Antalya-Konya bölgeleri İtalyanların... Antep, Maraş, Adana Fransızların, Samsun tarafları İngilizlerin, Zonguldak Fransızların işgali altında olursa Anadolu neresi? Yunan'la dövüşenler kimler? Ankara ile Mustafa Kemal mi? Kamil Bey fazla düşünmeden milletin, yani İstanbul'un ümitsizliğine hak verdi. Kamil Bey bir süre sonra İstanbul'un işgalcilere aslında teslim olmadığını, göründüğü kadar yılgın olmadığını anlar. Hatta kendisi de milli mücadeleye inanan bir grubun içine girer. Esir şehrin insanları adlı romanın baş karakteri Kamil Bey'in ülke gerçekleriyle yüzleşmesi, Karadayı adlı dergide çalışmaya başlamasıyla gerçekleşir. Okul yıllarından tanıdığı arkadaşlarının vasıtasıyla girdiği bu dergiyi, kocası hapiste olan Nedime adında bir kadın çıkarır. Nedime ve çevresindekiler bir dergi çıkarmanın ötesinde Anadolu'ya bilgi, haber ve maddi destek yollayarak milli mücadeleye destek verirler. İşgal kuvvetlerinin gözleri üstünde olan bu insanlar büyük bir gizlilik içinde çalışırlar. Karadayı idarehanesine salt yazarlar, şairler, ressamlar değil, sivil elbiseli zabitler, gizli örgütlerde çalışan çeşitli insanlar da geliyordu. Bunların parolaları, işaretleri vardı. Daima içerinin tenha zamanını bekliyorlar, çoğu yemek paydosunda uğruyorlardı. Bir kağıt, bir zarf bırakılır ya da alınır, birkaç kelime fısıldanır o kadar. İdarehaneye gelen işgal kuvvetlerinin hafiyeleri, Hiçbir tehlikeyle karşılaşmayacaklarını bildikleri halde adeta ürkektiler. Gözlerine dikkatle bakmak fena bir iş yaptıklarını anlatmaya yetiyordu. Karadayının basıldığı yerde, musahhihlik eden kırmızı yanaklı, aptal görünüşlü oğlanın da polis müdüriyetinin ajanı olduğu biliniyordu. Bazı bazı okuyucu gibi bir takım kıyafetini değiştirmiş hafiyeler de uğruyorlardı. Bir kere de yedek subay olduğunu söyleyen göğsü harp madalyalı biri gelmişti. Kapıyı sıkıca örtüp etrafa korkuyla bakarak Anadolu'ya son derece faydalı belgeleri olduğunu belirtmişti. Karadayı da Ankara taraflı yazılar yazıldığını görünce belgeleri yollamada araca olurlar mı diye başvurduğunu söylemişti. Adam rolünü o kadar acemi oynuyordu ki Kamil Bey bile hemen şüphelendi. Fakat kızmasına vakit kalmadan... Nedime Hanım araya girip kesip attı. Bizim Anadolu'yla bir ilişkimiz yok beyefendi. Böyle gizli işlerden de anlamayız. Siz yanlış yere başvuruyorsunuz. Nereye başvurayım hemşire hanım? Aklım ermez efendim. Ama pek önemli. Ölüm kalım meselesi. Belki binlerce din kardeşimizin canını kurtaracağız. Nice ocakların sönmesini önleyebileceğiz. Orasını bilmem. Pek önemli görüyorsanız kendiniz götürünüz. Romanda Nedime Hanım ve Kamil Bey'in eşi Nermin Hanım iki zıt karakter olarak karşımıza çıkıyor. Nedime Hanım kendini milli mücadeleye adamış, her türlü tehlikeye karşı cesurca çalışan bir kadın. Nermin Hanım ise konforlu ve gösterişli bir yaşam sürmek isteyen, ülkenin durumundan bir haber bir kadın. Eşi Kamil Bey'in milli mücadeleyle uğraşmasını anlam veremez ve bu duruma duyduğu rahatsızlığı dile getirir. Bu konudaki fikir ayrılığı büyük sorunlara yol açar. Kamil Bey, Anadolu'ya gönderilmesi gereken içinde önemli belgelerin olduğu bir sandığı rıhtıma götürürken Nermin'i düşünüyordu. Nihayet yavaş yavaş yüreğini rahatlatan karşılığı buldu. Nedime'yi, eşi ihsan adam etmişti. Çerkez dadıyı da makinist oğlu. Yani onlarla gece gündüz anlayacağı dille uğraşmışlar, bıkmadan, usanmadan, kızıp darılmadan söylemişlerdi. Kim bilir? Medime Hanım bile ilk günlerde ihsanı bu yoldan çevirmeye ne kadar çabalamıştı. İster öyle olsun, ister böyle olsun, Nermin meselesinde hata kendisindeydi. Kadını yıllardır kibar tipler arasında dolaştırmış, İstanbul'a döndükleri günden beri de hala hanımla İngiliz ordusuna müteahhitlik yapan İbrahim Bey'in etkisine savunmasız bırakmıştı. Kuru üzüm sandığını şefkatle okşayarak gülümsedi, kendi kendine konuştu. Hazır oldunuz Nermin. Bu akşamdan başlıyoruz. Bu akşam ilk vatanseverlik dersini alacağız. Size öğretirken ben de çok şey öğreneceğim. Kamil Bey, o gün ikindi vakti gayet önemli belgelerle dolu bir kuru üzüm sandığını, Tophane rıhtımında Gülcemal vapurunun kahvecisi Ramiz Efendi'ye verirken suçüstü yakalandı. Kamil Bey tutuklandıktan sonra uzun süren sorgulamalara maruz kalır. Kendisinden arkadaşlarını ele vermesi beklenir ama o elinden geldiğince az şey söylemeye çalışır. Nedime adında bir kadın tanıyor musunuz? Evet. Akrabanız falan mı? Hayır. Nerede tanıştınız? Arkadaşımın karısıdır. Arkadaşınız kim? İhsan Bey, avukat İhsan. He şu, on yıla mahkum olan. Demek sizin arkadaşınız. Ahmet isminde birini tanıyor musunuz? Evet. O da okul arkadaşınız mı? Evet. İyi arkadaşlarınız varmış maşallah. Ramiz isminde birini de tanıyorsunuz elbette. Hayır. Hayır mı? Demek inkar ediyorsunuz. Hakkınızda hayırlı olmaz. Biz her şeyi biliyoruz. Zaten ötekiler her şeyi söylediler. Belge verirken beraber yakalandığınız bir adamı nasıl tanımazsınız? Suçu Nedime Hanım'ın üstüne atsa serbest bırakılacağı söylenir. Ama bütün çabalara karşın böyle bir şeyi ağzına almaz. Mahkemesi olacağı güne kadar bir yandan karısı, bir yandan aile dostları onu ikna etmeye çalışır ama o milli mücadele arkadaşını ele vermez. Hapiste olduğu dönemde onu ele veren kişilerin kim olduğunu öğrenir ve büyük düş kırıklığı yaşar. En yakın bildikleri tarafından ihanete uğramış olmak zor gelir ama vatanı için zorluklara katlanmaktan da vazgeçmez. Kamil Bey birdenbire tarih, destan, trajedi yapan insanlarla bulunmanın tarif edilemez gururunu duydu. Zaferden sonra Anadolu'ya taraftar olduğundan tutuklananlar diye bir cins yaşayacaktı elbette. Bu adamlar harp sakatlarına bile benzemeyeceklerdi. Tutuklandığımızı Ankara'ya çoktan bildirmişlerdir deyip keyifle düşündü. Mustafa Kemal Paşa bu Kamil de kimdir diye belki sormuştur. Kamil Bey günlük emirde adı yazılan bir genç subay gibi sevinçten taştı. Sevgili dinleyenler, Esir Şehrin insanları... İşgale karşı duran yoksul bir halkın cesaretini anlatan bir kahramanlık öyküsü. Yakın tarihe ışık tutması açısından da önemli bir belge niteliği taşıyor. Bu romanda, kurtuluş inanca etrafında birleşen insanları ve karşılarına çıkan engelleri heyecan içinde okuyacaksınız. En kötü koşulda bile umudunu yitirmeyen ve başlarına ne gelirse gelsin, vatan sevgisiyle ayakta durabilen insanların, ...hikayelerini öğreneceksiniz. Sevgili dinleyenler, bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle... ...hoşça kalın. Edebiyatla kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.